Türkiye Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Sayın Abdullah Aysu. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Daha önce de birkaç sefer programa konuk olmuştunuz. Evet. Bugün... Çiftçilerden konuşacağız. E, tabii e, konuğumuzdan da anılmışsınızdır. E, çiftçilerden ama e, küçük çiftçiden konuşacağız. E, geçen ay Sakarya Kocaeli ilçesi Açmabaşı köyünde yaşananlarla başlayacağız e, konuşmamıza, sohbetimize. Çünkü e, bu köyde yaşayanların bütün arazilerine özel bir banka el koydu ve köylü şu anda... E, arazilerine, el, arazilerine el konulmuş, çaresiz bir durumda. E, çiftçinin bağımlılığı e, kredi e, borcu altında ezilmesi e, e, değil sadece. Aynı zamanda tohum, ilaç, e, tabi hibrit tohumlardan bahsediyorum. İlaç, bu e, e, ve yakın bir gelecekte GDO tehlikesiyle de aslında karşı karşıya ve bu bağımlılık altında küçük çiftçi yok olmaya başlamış durumda bunları konuşacağız. Evet Abdullah Aysu aslında bayağı geniş bir konu 25 evet. dakikaya sığdırmak o kadar olası değil ama isterseniz ilk önce Açmabaşı köyünde yaşananlardan başlayalım. Bu başı köyü tabii çok öne çıktı, görünür oldu ama yaklaşık Türkiye'de çiftçilerin %60'ı, %70'i benzer durumda. Fakat daha su yüzüne çıkmadı. Daha doğrusu burada Melen Barajı kurulduğu için onun etrafındaki araziler çok daha birdenbire değer kazanınca eski fiyatları üzerinden yani geçmişteki değerlendirmeye göre banka buna el koyarak kazanmıştı karını birkaç e, biçimde katlamış oldu. Hı hı. Ama e, şimdi İznik Gölü'nün çevresine giderseniz zeytincilerde benzer sorunları görürsünüz. E, başka yerlere gittiğinizde de gene değişik sorunları e, çok rahatlıkla görebilirsiniz ve size rahatlıkla da anlatırlar. E, ayrıca anlatmalarına da çok gerek yok. Köy kahvelerine gittinizde zaten bankadan gelmiş olan tebligatları ve zarfları masaların üzerinde görürsünüz. Hı hı. Her köylü günlük olarak uğradığında Kendisine gelmiş olanları ayıklayarak bakar ve omuzu düşerek gider. Evet, peki nasıl bu duruma geldi köylü? Yani bu kadar borç batağına girmesi bir şekilde kazanamıyor. Sattığı üründen kazanamıyor. Girdi masrafları çok fazla. Onun için mi? Esasında şöyle. IMF Dünya Bankası'nın politikalarıyla Türkiye'de 3 aşamalı bir sistem uygulandı. Bunun birincisi tarımsal kredi faizlerinin süpans edilmesi kaldırıldı. Normal piyasa düzeyine çıkarıldı. Bu, bu konuda çiftçiye kredi veren Ziraat Bankası da dahil hepsi aynı seviyeye çıkarıldı. Oysa ki dünyanın her tarafında tarımsal krediler faizleri süpans edilir. Düşük tutulur. Bunun iki nedeni vardır. Bir, üretim devam etsin Gıdanın devamlılığı sağlanabilsin, çiftçi iflas etmesin. İkincisi, tüketici daha pahalıya tüketmesin. Dolayısıyla bu iki tarafı gözeten bir yerden, esas olarak tüm, tüm halkı gözeten bir yerden bir uygulamadır. İkincisi, Tarım-Satış Kooperatifleri birlikleriyle çiftçilerin üretimden pazarlamaya olan zincirleri koparıldı. Ve burada da... Tarım-satış kooperatifleri birlikte entegre tesisleri, anonim şirketlere dönüştürülerek o zincir kırıldı e, ve o andan itibaren de aslında birer piyasa aktörü haline getirildi. E, biz buna bu yeni gelişme şey ediyoruz, serbest piyasa kooperatifçiliği. Bir tür ona serbest piyasa uyarladılar. Evet. Bir üçüncü sıkıntı çiftçilerin bu noktaya gelmesinin temel nedenlerinden birisi az önce söylediğiniz sorunun içerisinde de zaten var. Ürün, elde edilen ürünlerin fiyatlarının maliyetlerin altında belirlenmesi ki bu sizin de söylediğiniz gibi üretim girdisi olan tohum, tohum ilaç, gübre ve diğer tüm girdilerin pahalı ama de ürünlerin ucuz satılması ve bunun sonucunda da çiftçi yeniden üretme devam edemiyor. E, elindeki araziyi çıkartmak durumunda kalıyor. Bu da öncelikli olarak bankalara e, ipotekli olduğu için bankalara el koyuyor. Esasında baştan söylediğim gibi bankaların elinde çok miktarda arazi var. Şu anda Türkiye'de. Şu, e, elimizde Tarımsal veri, arazi var bankaların. Evet. E, elimizde e, veriler olmamakla birlikte birçok şeyde, Arazi köylünün elinde ama esas olarak bankanın arazisini şu anda işletiyor. Çünkü bankalar işletmiyor. Yani bir şekilde bankanın elemanı gibi e, yani değil bir, mi? Bir İşçisi ama gibi çalışıyor. şu anda doğrudan öyle diyemeyiz. Hı. Banka tarlanın sahibi ama doğrudan gelip pay almıyor. Hı. Ee, çiftçi, ama bankaya bir para ödüyor çiftçi yani sürekli. Çiftçi zaten borçlu. Hı hı. E, borcunu ödeyemediği için faizi sürekli olarak katlıyor. Hmm. Katladığından dolayı bir gün işte ceketini alıp çıkmak durumunda kalacak. Belki evini barkını da bırakarak çıkmak durumunda kalacak. Fakat bu bir türlü kamuoyuna mal edilemiyor, görülmüyor ve esasında görmezden geliniyor. Bunun temel nedeni de bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çiftçiliğin ortadan kaldırılması, tarımın şirketleştirilmesi isteniyor. Hı hı. ve Esasında tarım ve gıdada, özellikle gıdada şirketlerin bir egemenlik kurması isteniyor. Bu şu anda kentliler tarafından Baktığımızda sanki çiftçinin sorunuymuş gibi algılanıyor, öyle değerlendiriliyor. Oysa ki Sağlıklı yarın gıda. bir gün bu gıda şirketlerin eline geçtiğinde, <gülüyor> egemenlik onların eline geçtiğinde, fiyatı onlar belirler duruma geldiğinde ve o zaman ciddi bir biçimde bir hal sorunu olduğu, bütün yurttaşların sorunu olduğu, bütün tüketici demeyi çok sevmediğim için he, evet. yurttaş diyorum, bütün yurttaşların sorunu olduğunu bugünden görerek, bir pozisyon almakta, çiftçiyle ortak bir mücadeleyi sürdürmek gerekiyor ve çiftçilerin maliyeti en, en, hesabı yapılırken maliyet artı yüzde 25 kazanç ve e, insancı yaşama payını üzerine koyduktan sonra bir fiyat belirlense bütün bu noktalara gelinmez. Ki Avrupa'da bu kesinlikle böyledir. Amerika'da böyledir. E, Türkiye'de ise e, bu böyle değil serbest piyasa belirliyor. Serbest piyasada da piyasayı regüle edecek hiçbir kurum yok. Sadece şirketlerin e, isteğine ve onların belirleyiciliğine terk edilmiş bir durum söz konusu. E, şeyde de tarımsal kredi faizlerinde gene düzenlenmesine muhtaçlık vardır. Bunun nedeni de şöyle açıklayabiliriz. Tarım, şimdi tohumu toprağa atarsınız en erken 6 ay sonra verim elde etmeye başlarsınız. Hı hı. Oysa Belki ki, de iklim değişikliğinden edemeyebilirsiniz. Edemeyebilirsiniz. <gülüyor> yani bir sel felaketi, bir kuraklık benzer bir şeyden dolayı edemeyebilirsiniz. Çünkü tamamen doğanın belirleyiciliğine bağlı bir durum söz konusu. Ama bu süre içerisinde siz aynı parayı Buzdolabına bağlarsanız o 5-6 tane buzdolabı satarak kazancınızı katlayabilir veya taklattırabilirsiniz. Evet. Bütün bu nedenlerden dolayı dünya genelinde tarımın, gıdanın devam edebilmesi için tarımcı desteklenir. Baştan da söylediğim gibi hem üretici için hem o gıdaları kullanan ve tüketen insanlar için bu bir ihtiyaç. Ve aslında sadece çiftçi değil. Genel olarak tüm yurttaşların desteklendiği bir sistemdir. Ama burada bütün arazilere, topraklara, suya ve gıdaya şirketlerin egemen olması olabilmesi için bu söylediğim halkaların kırılması gerekiyordu. Ve bu halkalar şu anda kırılmış durumda. Evet. Ee, şimdi kentten bakıldığında biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. Hani sanki bu kentlinin sorunu değil de sadece işte e, köylünün ya da küçük çiftçinin sorunuymuş. Hani biz de o kadar hani uzaktan onları izliyoruz. Sanki hani Hı. o kutup ayısı var ya bunun üzerindeki iklim değişikliği bize gelmeyecek hani kutuplardaymış evet. sorun gibi. Evet. Ee, gerçekten de aslında... E, Yerli tohumu eskiden çiftçi ayırırdı, şimdi tohum bağımlılığı var. Ee, işte sizin dediğiniz gibi büyük şirketlere geçtiğinde fiyatı tamamen büyük şirketlerin belirlemesi gibi bir e, sakınca var. Aynı şekilde GDO tehlikesi var Hı -hı. şu anda Hı -hı. Türkiye'de. Çok, e, çok ciddi, bir, ciddi bir şekilde de tartışılıyor Hı -hı. zaten Hı -hı. kamuoyunda. Ee, i̇sterseniz bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra da... E, Kullanıcı diyorum ben, yurttaş diyoruz. Evet, bütün yurttaşlar, bütün vatandaşlar ne yapmalıyız? Biriyle tür bir e, e, e, e, e, önlem almalıyız? Bunu da bir şekilde konuşalım isterseniz. Evet, şimdi e, Abdullah Aysun'un da isteğiyle bir parça çalıyoruz. Derda Bağcan'dan yuh yuh. tan yakından yuh çekme bana sana senin gibi gibi baktım ise yok efendi görünü bütün insana hakkını kullarını yıktım ise yok yuh. yuh yuh yuh yuh soyanlara soyup kaçıp Doyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Açıp doyanlara, insana kıyanlara, lüh nefsine uyanlara. Yok yok yok Soyanlara Soyup kaçıp doyanlara insana kıyanlara Yok nefsine uyanlara Yok Ben öyleysen yuh yuh yuh yuh soyanlara soyup kaçıp doyanlara insana kıyanlara yuh nefsini uyanlara yuh yuh yok yok ben öyleysen yok yuh, yuh. Evet, Selda Bağcan'dan bir parça dinledik. E, Türkiye Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Abdullah Aysoy'la sohbetimize devam ediyoruz. Konumuz çi küçük çiftçi ve küçük çiftçinin üzerindeki bir şekilde onu bağımlı kılan etkenler. Bunları nasıl kırabiliriz? Bunlarla nasıl e, mücadele edebiliriz? Bunu konuşuyoruz. Evet, bir, çiftçi ne yapabilir e, bu konuda? İkincisi, tabii örgütlenme çok önemli burada. E, hmm. Sivil toplum kuruluşları ve e, bizler ne yapabiliriz hmm. e, vatandaşlar olarak? Şimdi e, çiftçinin çok fazla yapacak bir şeye kalmadı aslında. Hmm. Genel olarak e, yenildi diyebiliriz. Öyle mi? E, ama e, halen direnmeye çalışıyor. Bütün bu zor koşullara rağmen üretme gayreti içerisinde eve nefes almaya çalışıyor. Bütün halkın farkına varması gerekir ki eğer bu gıda normalde şirketlerin eline geçecek olursa yani tarım şirketleşecek olursa bugünkünden çok daha fazla zehirli gıda tüketeceklerdir. Evet ve aynı zamanda besin değeri son derece düşük olan gıdalar tüketeceğiz. İsterseniz derdik. bunu biraz açıklayalım mı? Yani Tabii. nasıl bir bağlantıyla oraya geliyoruz? Yani neden zehirleniyor? Yani neden küçük çiftçinin yok olması zehirli gıda üretimine bir şekilde yol açıyor? Şöyle bakın endüstriyel tarım diye ifade edilen esasında kimyasala dayalı kimyasal ilaç, kimyasal gübre, işte hormon diye ifade edilen çeşitli <gülüyor> e, dışarıdan verilen e, şeylere e girdilere baktığımızda bunların hepsi zehirlidir ve bu zehirli gıdaların kendisi esas itibariyle bir de sizin baştan ilk baştan söylediğiniz hibrit tohumla birlikte üretime başlayacak olduğunuzda o hibrit tohumun bir üretim biçimi vardır. Yani bir ürün verme sistemi vardır. Siz ciddi bir para verirsiniz o tohuma, atarsınız toprağa, fide çıkar ve bir süre sonra da meyve bağlar. Bu yedi veren gül gibidir. Eğer siz onun meyvesini kopartmazsanız yeniden size meyve vermez. Dolayısıyla sürekli devamlı meyve alabilmeniz için onu sürekli kopartmanız lazım. Ama bu süre içerisinde hastalıklara karşı dayanıklı olabilmesi için de sürekli ilaç atmanız lazım. Oysa ki hasattan bir hafta on gün önce o ilacı kesip ve o ilacın ürünün üzerinde kalıcılığını ortadan kaldırmak ve ürünün içine işleyen bölümünü de ortadan kaldırmak, kendisini yeniden ile üretebilmesi için bunların... Bu, bu süreye ihtiyacı var ama hibrit tohumda bunu sağlayamazsınız. Evet hibrit yani tohum yeni bağımlılıklar getiriyor. Yeni sonucu. bağımlılıklar getiriyor ama beraberinde e, şeyde, elde edilen ürünü zehirden arındırmıyor. O zaman bizim yerli tohumdan üretilmiş, atalık tohumlardan üretilmiş ki çiftçi bunu aslında kendi ambarında Hı. saklayabiliyordu. Çok az çiftçi kaldı evet. şimdi. Çünkü piyasa tohumlarına yönelmek zorunda kalıyorlar satabilmek için ürünlerini. Yerli tohumdan üretilmiş ürünleri talep ediyor olmamız lazım değil mi? Kesinlikle. ya yani Onu talep etmemiz lazım. Bir başka şey de bunu devlet politikası haline getirebilmek için devletten talep etmemiz lazım. Devlet tercihini doğru kullanmalı. Yani hükümetler tercihini doğru kullanmalı. Örneğin hibrit olan sertifikalı tohumlara destek verirken köylünün yetiştirdiği, elde ettiği tohumlar desteklenmediği gibi onun satışını bile yasaklıyor. Evet. Dolayısıyla bunu bir de Hatta sağlıklı, bir, gıda, var, sağlıklı bir gıdaya ulaşabilmek hı hı. ve besin değeri yüksek, vitaminler bakımından zengin olan bir gıda istiyorsak ve zehirli gıda istemiyorsak yani kimyasal gıda istemiyorsak bunu Devletten bir politika olarak talep etmeliyiz. Bunun için işte üretici de, yurttaşlar hep beraber yakın sizin söylediğiniz sivil toplum kuruluşları hep beraber ortak bir davranış sergileyip bunu talep etmemiz lazım. Birincisi bu. İkincisi kimyasala dayalı olmayan, tarımın gerçek tarifine uygun bir üretim yapmamız lazım. İzninizle ben tarımın da kısaca tarifini yapayım. <gülüyor> Lütfen. Tarım, bitkisel üretim de. Hayvan yetiştiriciliğinin bir arada yapıldığı işin adıdır. Dolayısıyla yani ottan süt, sütten de ot elde etmemiz lazım. Yani tarım yani ve hayvancılık bir, yanlış bir tabir aslında. Kesinlikle hocam. yanlış. Dolayısıyla bakanlığın ismi de yanlış bir isimdir. Dolayısıyla şimdi birbirinin çıktılarını da birbirine kullandığınızda dışarıdan kimyasal almanıza gerek kalmaz. Evet. Bunu birlikte sürdürdüğünüz sürece de sağlıklı gıda elde edersiniz. Kendi kendine yatan bir sistem Kesinlikle. Ama bunu tek başına siz yapmaya kalktığınızda çevrenizde eğer kimyasal ilaç kullanılıyorsa ve hibrit tohum kullanılıyorsa ve kimyasal gübrede kullanıyorsa bundan sizin kendinizi arındırmanız ve korumanız mümkün değildir. Dolayısıyla bunu bir devlet politikası olarak bölgeler bazında bölüp aşamalı bir biçimde oraya doğru gitmek lazım. İlk başta e, yeterli verim almaz çiftçiler bu konuda. Ama e, toprak kendi temizlediğinde 3 ya da 5 yıl sonra en geç daha sa e sağlıklı olacağı gibi daha fazla verim elde edebilir. Endüstriyel tarıma göre %100 ve %150 gibi daha fazla verim elde edebileceği gibi o daha fazla vitaminli, daha fazla besin değeri olan bir gıda elde edebilir. Bunun için devlet politikasına muhtaçlık vardır. Devlet bunu bir planlama dahilinde yapması lazım ama... Aynı zamanda o dönemde daha az verim aldığı dönemde çiftçilere de telafi edici ödemeler adı altında bir ödeme yaparak oraya doğru e, yönelmesi lazım. Aynı zamanda da toprağı ve suyu da korumuş oluyor Tabii çiftçi kesinlikle. bu sistemle. Sürdürülebilir bir toprak ve su bırakıyor gelecek nesillere. Halbuki öbür endüstriyel sistemde sürdürülemez bir sistem. Ke ke söz kesinlikle sorusu. doğru evet. diyorsunuz. Çünkü o e, ilaçların hepsi yeraltı ve yerüstü sularına karışıyor. Gene gübre nitritler e, sulara karışıyor. E, ve çoğu bölgemizde bizim Türkiye'de kullanılıyor ama bulaşıkta bile kullanılmaması gereken sular kullanılıyor. E, bunun için de dediğiniz gibi doğayla barışık ona zarar vermeyecek uyumlu bir tarım sistemine geçmek gerekiyor ki biz buna bilge köylü tarımcılığı diyoruz. <gülüyor> Tamamen bilgiye dayanan ve sürekli eli toprağın içinde olan, gözüyle sürekli izleyen, oradaki tüm aşamaları görüp önlem alan e, yeniden bir bilgiye dayalı bir çiftçiliğe dönmek gerekiyor. Dışarıdan paketten içerisine gelmiş ilaç gelmiş olan çuvallarla gelmiş gübrelerin saçılarak yapılması ve hibrit tohum olarak dışarıdan satın aldığında bu çiftçilik yapmış olmuyorsunuz. Tarlaya bekçilik yapıyorsunuz ve şirketler için üretim yapıyorsunuz ama o üretimin hiçbiri de kullanıcılar tarafından sağlıklı bir gıda kullanmadıktan altını çizelim burada. Evet yine GDO konusunda da ben bir soru sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında arıcıların yani belli ballar aslında GDO'lu olduğu arılar GDO'lu ürünlerin polenlerini topladıkları için onların balları bir ülkeden geri döndü bir ülkenin sınırından. Evet. Aracılar tabii ki ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar çünkü aslında hiç tamamen kontrollerinde olmayan bir şey GDO'lu ürün yetiştirildiği için çevrede aralar gidip onlardan polen topluyor ve balları da birdenbire GDO'lu veriyor. E, bu da bir, çok büyük bir bağımlılık ve e, gerçekten dehşet verici aslında. Çünkü e, birdenbire işlerini kaybetmiş, ortada kalmış oluyorlar Hı. ve hani arılarını alıp da hani göç edemezler. Çünkü nereye gidecekler? E, muhtemelen gidecekleri yerde o ülkede geliyor, evet. bir sürü yerde tarım evet. yapılıyor. E, şimdi o konuyu ben çok yakından izleyen Hı -hı. birisiyim. Bir, Avrupa'da biz bunu tartıştık. E, Söz ettiğiniz arıların bulunduğu yer İspanya. Ve evet, İspanyol arıcılar da davacı oldular. Davacı oldukları firmada Monsanto. Evet. Bu çok açık, aleni bir biçimde mahkeme açıldığı için bu isimleri söylüyorum bu netlikte. Ve evet, dediğiniz gibi son derece tehlikeli çünkü... E, GEDO'lu tohumlardan elde edilen e, GEDO'lu tohumların bitkileri tozlanmayla e, e, rüzgarla 30 kilometre, arıyla da 5 kilometre diğer bölgelere gidip onları kendisine benzetiyor, biyoçeşitli ortadan kaldırıyor. Şimdi bizde de az önce yaptığım tarife göre GEDO'yu tekrar ele alacak olursak şöyle bir değerlendirme yapmamız mümkün. Türkiye tarımında GEDO vardır. Çünkü tarımın az önceki tarifine göre bitkisel üretimi hayvan yetiştirdiğinde birlikte olduğu işin adıdır. Evet. Dolayısıyla Gedoğlu hayvan yerlerinde kullanıyorsak yokma. biz bunu evet. ve mısırı getirmişsek, ineğe evet. vermişsek ve bu evet. inek geviş getirirken bunun midesinde tutup daha sonra e, gübresiyle birlikte toprağa karıştığında Gedoğlu tohumu toprakla buluştuğun resmidir bu. Evet. Şimdi birincisi bu. İkincisi normalde bizim Gedoğlu yem e, kullanmamıza gerek yoktur. Çünkü bitkisel üretimle hayvan yetiştiriciliğini birlikte yaptığımızda bütün bunlara ihtiyaç olmayacaktır. Meralarımızı ıslah ettiğimizde bütün bunlara ihtiyaç yoktu. Esasında şunun altını çizelim isterseniz. Lütfen. Tarım Bakanlığı Tarım Bakanlığı şu anda bu GDO tartışmalarını sürdürürken başarısızlığını bize tartıştırtıyor. Doğru bir politika uygulamadığı için Başarısız olduğu bir politikada da gidip şirketlerden yana taraf tutarak GEDO'lu şeylerin sakıncasız olduğunu söyleyerek ciddi bir hata işlemektedir. Ve o başarısızlığını da bununla örterek esasında gündem değiştirmeye çalışmaktadır. Bugünkü tartışılan ana konu iyi bir politikayla tartışılmayabilir ama başarısızlığını bize tartıştıran bir başarılı bir Tarım Bakanı vardır. evet. Peki e, o zaman e, yine e, son bir cümleyle bağlarsak yine Hı. bizlere düşen e, yerli GDO'suz ürünler talep etmek ve e, bir şekilde sorgulamak. Yani yediğimiz Hı. gıdanın içeriğinde ne olduğunu, nereden geldiğini, nasıl üretildiğini sorgulamak ve gerçekten sağlıklı gıda talep etmek. E, değil mi? Başka <gülüyor> sizin ekleyeceğiniz yani, bir şey var? Eğer kullanıcılar... Tercihlerini belli ederlerse şirketler de oraya yönelmek durumundadır, çiftçiler de oraya yönelmek durumundadır. Hı hı. Dolayısıyla son kullanıcıların bu konuda tercihlerini doğru kullanmaları lazım, çiftçiliğin yanında yer almaları lazım, sağlıklı gıdanın yanında yer almaları halinde başarısız bakanlar da başarılı olmak durumunda kalacaktır. kalacaklar. <gülüyor> Evet, o zaman bir şekilde başarılı politikalar için harekete geçelim evet. ve sağlıklı gıda'yı talep edelim diyelim. Çok teşekkürler, teşekkür artılar ve katıldığınız Sağ. için ağzınıza sağlık. Sağ. Programı her zaman olduğu gibi e, e, Cuma günleri Bakır Köy'de, e, Cumartesi günleri Beylikdüzü Düzü ve Şişli Pazar günleri Kartal'da kurulan. Yüzde yüz ekolojik pazarlara sizi davet ederek kapatmak istiyorum. Sağlıklı gıda üretmeye çalışan, çabalayan ve suyu, havayı, toprağı, toprağı koruyarak sağlıklı gıdayı bize ulaştırmaya çalışan çiftçileri de korumak ve onları desteklemek için. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam